Sultan 2. Selim Türbesi Sultan 2. Selim Türbesi İstanbul türbelerinin en güzellerinden biri olup ünlü Türk mimarı Sinan'ın yaptığı 18 türbeden biridir. Sultan henüz hayatta iken Mimar Sinan'a kendisi için Ayasofya'nın yanında bir türbe yapmasını emretmiş. Ancak 1574 kesme işaretiti öldüğünde türbe henüz bitmemiş olduğundan türbenin inşasına devam edilerek 3 yıl sonra 1577 tamamlanmıştır. Dışı tamamen mermer kaplı olan yapı 8 köşelidir. Giriş kapısının iki yanına beyaz zemin üzerine mor, kırmızı, yeşil, mavi çiçek desenli çini panolar yerleştirilmiştir. 16. yüzyılınam güzel çini örneklerinden olan bu panolardan sol taraftaki çini pano aslanın taklididir. İstanbul'da diş hekimliği yapan ve Sultan ikinci. Abdülhamid'in de diş hekimi olan Eski eser koleksiyoncusu Albert Solin d'Origny tarafından 1895 yılında restore edilmek üzere Fransa'ya götürülen bu panonun imitasyonunun yapılarak yerine takıldığı, orijinalinin ise bugün Louvre Müzesi'nin Arts of Islam bölümünde 3919-2-265 envanter numarası ile sergilendiği bilinmektedir. Türbenin ana giriş kapısı, kündekari tarzında, sedef katmalı ve geometrik bağ bezemeli olup, Ahşap işçiliği açısından seçkin bir örnektir. Türbede 42 sanduka yer almaktadır. Girişin karşında, Osmanlı tahtında 8 yıl 2 ay 19 gün saltanat sürmüş olan Sultan II. Selim yatmaktadır. Padişahın bir yanında oğlu 3. Muradın annesi olan ve 1585 yılında ölen Nurban Sultan. Diğer yanında ise kızı ve Piyale Paşa'nın eşi Hacer Günherhan Sultan. Onun yanında, diğer kızı Sokullu Mehmet Paşa'nın... Daha sonra da Kalaylı Koz Ali Paşa'nın eşi olan İsmihan Sultan yatmaktadır. Kapıdan girişte soldaki iki sandıkadan biri, ikinci Selim'in kızlarından ve Siyavuş Paşa'nın eşi Fatma Sultan'a aittir. İkinci Selim'in oğulları Süleyman, Osman, Cihangir, Mustafa, Abdullah ve 3. Murad'ın oğulları ve kızları da bu türbede gömülüdür.